Giyinmiş. Ben de hazırım. Hadi üstüne bir şey geçir çıkalım. Tek başımıza. Ben baş edemiyorum artık. Kadın başıma bu kadar oluyor. Rahmetli. bulduk kolayını. Çekti gitti erkende. Ben... Sen de koca vill övliyormuşsun, kızım. Baba! Baba! Babam! Babam! Babam! Sen doğduğundan beri hep böyle talihsizsin işte. Ne bir uğursuzluk var senin başında. Rabbimin hikmeti, neden bilmem sen böyle. Merhabalar, 94.9 Açık Radyoda bir sinef daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programımızı haftanın yeni filmlerinden Köksüzün fragmanını dinleyerek başladık. Evet. E Köksüz ile ilgili bugün konuşacağız ve bu hafta vizyona giren Köksüz dışında 8 film daha var onlardan da bahsedeceğim ama öncelikle sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040 40. Sinefiller programının e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com ayrıca bu haftaki program destekçimiz Zeynep Kadir Beyoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta Sinefi programında canlı yayındayız ve ilk olarak bir e, konuğumuz var. Kendisine telefonla bağlanacağız. Köksüz filminin e, senaristi ve yönetmeni Deniz Akçay. Merhaba Deniz. Merhaba Deniz. Alo. Merhaba. Ee, merhabalar. Duyabiliyor musun? Evet duyabiliyoruz. Hoş geldin Açık Radyo'da Sinefi programına. Hoş buldum merhabalar. Evet, Köksüz sonunda bu hafta vizyonda bütün sinefiller için güzel bir haberimiz var. Hemen onunla başlıyoruz bu haftada programımıza. Köksüz geçen seneden beri hepimizin büyük bir heyecanla beklediği bir film. Ve bu hafta sonunda vizyonda. Geçtiğimiz sene İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülünü almıştım. Ardından Altın Koza'da Adana'da Yılmaz Güney ödülüne layık görüldü. Derindik Film Festivali'nde Dünya Premi Yerini yaptı. Oldukça dolaştınız ve yaklaşık e, bir seneye yaklaşıyor ve e, festivallerden sonra bu sefer vizyonda çok daha geniş e, bir izleyici kitlesiyle buluşacak inşallah. Öncelikle çok tebrik Temliyorum. ediyoruz. Filmin başarılarından dolayı. Çok teşekkür ederim. Ben de sağ olun. E Oyuncu kadrosundan ben hızlıca bir bahsetmek istiyorum. Başrollerinde Ahu Türkpençe, Lale Başar, Savaş Alp Başar, Sekvan Serinkaya ve Melis Ebeler e, yer alıyorlar. E, öykü olarak da e, bir aslında üç çocuklu e, bir e, ailenin çekirdek ailenin hikayesi. E, babaları yok. E, babalarını bir süre önce kaybetmişler. Çok da bilmiyoruz aslında o detayı bize filmde çok fazla vermiyorsun. Biz daha ziyade Ailenin gündelik yaşamından ve kendi içlerindeki dinamikten pek çok şeyi öğreniyoruz. Senaryosu çok kuvvetli bir film. Bize hem filmin fikir aşamasından ortaya çıkış sürecinden birazcık bahsedebilir misin? Ee, filmin senaryosu yaklaşık dört buçuk sene önce yazıldı. Ee, hep anlatmak istediğim şey aslında e, ağır derin alttan alta yürüyen etrafımızda hayatımızda çok karşılığı olan ama bir türlü anlatılmayan e, türde bir anne kız ilişkisiydi. Hı hı. Bunun içinde e, ilk uzun metraj olduğu için çok hakim olduğum bir evrenden başlamak istedim ya yani babanın yokluğu bu yüzden filmde var ve bu yüzden de alta çok çizilmiyor. Baba nerede ne zaman gitmiş? ...ten ziyade odaklanmak istediğim şey e, aslında e, bir kadın hikayesiydi. E, böyle özetleyebilirim aslında. Evet filmde e, birbirinden çarpıcı kadın karakterler var. E, babanın yokluğunda bir taraftan e, kendince aileyi bir arada tutmaya çabalayan e, bir abla figürü var... E, Hem anne yerini alıyor hem baba yerini alıyor. Ahu Türk Pençeli'ni canlandırdı Feride. Ee, öbür taraftan anne ise kendisi bütün bu yoklukla ve kendini bulduğu durumla çok daha takıntılı bir biçimde e, başa çıkmaya çalışıyor. O aşırı temizlik ve titizlik e, şeylerini orada görüyoruz. E, o obsesif halleri, e, takıntılı davranışları. E, ailede bir delikanlı var, ilker karakteri. Onun bütün bu süreçle e, başa çıkma süreci, ergen tepkileri e, çok gerçekçi hakikaten. Bir de küçük kız çocuğu var evde, e, Özge karakteri. O ise daha bir göz ardı edilen e, ama bir şekilde dikkat çekmeye çalışan, sevilme ilgi görmeye çalışan... E, ...hepsinin yarattığı hem çok iç acıtıcı hem de bize çok yakın gelen de bir dünya var. Sanıyorum herkes kendinden bir şeyler bulacaktır bu filmde. Yani benim de filmle birlikte gezerken en çok e, mutlu olduğum şey festivallerde şu oldu. Venedik'te de, Tokyo'da da, Tayfa'da da, Selanik'te de, son olarak Fransa'da da vesildi. Hep şu şunu mutlaka duydum seyircilerden. Biz bu aileyi tanıyoruz. Biz bu duyguyu iyi biliyoruz. E, ve... Yani bu, bu durumun evrenselliği bir taraftan çok iç açıcı, acıtıcı. Ama bir taraftan da beni çok mutlandırdı. Bu kadar karşılığın olması. Ee, bir, bir, çok yaygın bir e, çok yaygın bir nasıl diyeyim mühim kayıplarda çok yaygın yapılan bir hata var anne tarafından. Hı hı. Ee, baba kayıplarında özellikle. Bizde kadın bir şekilde tekrar hayatına dönmeyi de diyor yani bu kadın aktifse olabilir çalışıyor da olabilir e, illa bir ev hanımı olması gerekmez ama bir şekilde kendisini çocuklarına vaktetmeyi daha sanıyorum uygun ve kutsal görüyor belki ona da bu dayatılıyor belki de e, bu eksik yüzünden de hayatındaki e, çocuklardan birisini kendisine belki bilinç taşı bir süreç bu muhakkak ki Koca olarak seçiyor. Hı hı. Yani hayat arkadaşı olarak seçiyor. Çocuklardan hangisi olduğunu hani bilemeyiz her zaman. Ama çoğunlukla en büyük çocuk kendisine yaş, yaş olarak da en yakın çocuktur bu. Hı hı. Bizim kendimize de işte elin büyük kızı Feride. Hı hı. Buna karşılık geliyor. Daha ilginç ve benim için benim açımdan acıklı olan şudur. Mesela çocuklar da annenin aslında bütün bu yaşadıkları sıkıntıya rağmen annenin evlenmesi ya da annenin, annenin kendi başka bir hayat kurmasına genelde e, okey değiller. Hmm. Yani mesela bu, bu, bu travmayı devam ettirmeyi seçiyorlar çünkü onlara da uygun görünüyor. Belki de paylaşmak istiyorlar anneni ve bu hastalık uzun birbirini besleyerek devam ediyor. Bu çok yaygın görülen bir hikaye. Ee, sanıyorum en büyük paylaşımı Buradan yakalayacaktır. Evet bütün o dinamikleri de filmde çok iyi yakalamışsın. Ben hani psikolojik derinliği açısından karakterlerin hem birbirlerine verdikleri tepkiler hem diyalogları açısından da psikolojik derinliğini çok sağlam, çok gerçekçi buldum. Orada da <gülüyor> daha önce yaptığımız sohbetlerden senin bu konuda çok özel bir çaba sarf ettiğini de biliyorum. İstersen birazcık da ondan bahsedelim. Ben çok uzun zaman işim televizyona senaryo yazdım. Hı hı. E, i̇şimi de her zaman ciddi alarak yapmışımdır. Fakat öğrendiğim bir sıkı bir sinema sever olarak öğrendiğim şey ve sinema eğitimi almış olarak almış biri olarak öğrendiğim şey televizyondan. E, sinemada neyin yapılmaması gerektiğidir belki de e, ve senaryoda özellikle diyaloglarda buna. Çok dikkat ettim çünkü gerçek hayatta Hayatta biz Konuşmamayı daha çok tercih ederiz hı hı. Ee, Ve yani Altta çok gürül gürül bir metin akar Aileler arasında da bölünür ama üstte işte o acı ile yüzleşilmez ee, Dürüst davranılmaz ee, Ortadaki televizyon bunun tam tersidir Yani televizyonda herkes her şeyi Oturup uzun uzun uzun konuşur hı hı. O da bir parça gerçeklikten talih vermek demektir bir parçadan daha da fazlatta bu anlamda senaryo, özellikle diyaloglarken çok anansıyordum çok uzun sürede aile içi dinamikler ile ilgili okuduğum, işte kendi uzun psikanalizim var araştırdım, dinledim biriktirdim diye düşünüyorum ee, biraz öyle bir uzun süreli bir çalışmanın sonucu çıktı aslında Evet bir de filmde e, beni en çok etkileyen sahnelerden biri bence bir anlamda da filmin süperegosu olarak e, ortaya çıkan anneanne figürü. E, uh -huh. Filmde bir de anneanne var çünkü. O bir türlü hayata geri dönmeyi reddeden anneannenin üstün, e, annenin üstünde bir de aslında hayatın çok içinden, hayatın nabzını çok iyi tutan e, ve e, bütün bu... ...ailedeki travmatik dinamiği... ...çok iyi okuyan e, bir anneanne var... ...ve onun çok güzel bir monoloğu var... E, ...bir noktada. E, o da... E, ...bence... E, Geleneksel toplum yapısından gelen kadınların da ve genel olarak bu filmin içerisindeki e, annenin o kopukluğunun yanı sıra çok da o kuvvetli kadın figürlerinin ki ben Feride'nin de aslında burada kuvvetli bir kadın figürü olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şekilde kurbanlaştırmadan koyuyorsun Feride'yi de ortaya. Feride'nin o sıkıntılarıyla başa çıkması e, ve çok gerçek bir kadın figürü. E, o açıdan da Türk sinemasında son dönemlerde ortaya konan en gerçekçi kadın figürlerinden biri. E, sanki anneanneyle birbirlerini böyle bir aynalama durumları da var gibi geliyor bana. Evet, evet var. anneanne zaten toplumsal mirası da sembolize ediyor. Yani e, güçlü kadın figürler bu, bu tamamen benim kişisel gözlemim. Hiçbir gerçek dayanağı olmayabilir. Ama güçlü kadın figürler bir sonraki jeneratlarının gücünü kastırıyor. Ellerinden alıyorlar. Farkında olmadan. Ee, ve e, ondan sonra gelen tekrar jenerasyon öncekinin yanlışını görüp kendisini toparlıyor diye düşünüyorum. Ben böyle bir dinamik çok gözlemledim. Ana hani kendi yaşam koşulları sebebiyle güçlü olmak zorunda kalmış bir kadın. Görüyoruz ki. Ee, ve tek başına yaşıma rağmen tek başına yaşıyor. Her şeyini kendi hallediyor falan. Ama Ee, bir parça da aslında o gücünü Egemenlik alanını geniş, Genişletmek için kullanmış Ve e, anne yani Nurcan'ı Asimile etmiş zaman içinde Nurcan'ın karakterine mal olmuş Diye düşünüyorum anneannenin güçlü olması hı hı. Yani kız çocukları Genellikle zaten e, Anne ile rekabette Çekilirler hı hı. Ee, Çekilmedikleri noktada Çok büyük bir çatışma başlar Biraz bu rengeleri üzerine hakikaten bir şeyler söylemeye çalıştım. Filmin bir de aynı zamanda lokasyon hissi de çok kuvvetli. Köksüz bir İzmir filmi. Evet. İzmirli bir film. Ee, sen de İzmirlisin. İzmir'i çok iyi biliyorsun. Hem çok iyi bildiğin e, bir yerde geçiyor hikaye. Hem kö köksüzün hikayesi hem çok evrensel bir hikaye. Ama çok... E, İzmir'in kodlarını, dilini de çok iyi kullanıyorsun. Mesela İlker'in, delikanlının o arkadaşlarıyla olan muhabbetleri, birlikte o arkadaşlık grupları. Bana çok İzmir'e ya da belki o tarzda yerelliğe özgü ilişkiler ağlarına çok spesifik hissini verdim. Onun dışında sence İzmir'de çalışmanın avantajları ya da dezavantajları nelerdi? Benim i̇lk defa şehre çıktığım için bunu sık söylüyorum. Özellikle kendimi güvende hissetmek istedim. İzmir olmasının sebebi de bu. E, çünkü İzmirliyim ve bir şekilde nereye gidersen gideyim ki çok az yaşamış olmama rağmen İzmir. Erken yaşta İstanbul'a gelip yerleşmiş olmama rağmen İzmir'de kendimi e, iyi hissediyorum, güvende ve bir şeyleri kotalabilir hissediyorum. E, Duyduğuma sevilmeyim şeylerden bir tanesi filmle ilgili evet İzmir'i tam da senin söylediğine denk gelin. İşte İzmir'i e, tam da İzmir gibi kullanmışsın. E, o da herhalde benim kodlarımı aşılamış gibi düşünüyorum. E, avantajları benim için de dezavantajı yegane dezavantajı tabii hikayeyle fazla özelliklik kurmama sebep olması ve bazı sahnelerin zaman zaman hırslayıcı olması oldu. Ama avantajları Da çok büyüktü. Çünkü biz şöyle bir yönelim belirledik. İzmir'de hocalarımız. hep İzmir'den mezunda bir ekip olarak çalıştık. 9.50'ye üniversitelerinden mezun insanlarız. Ve hocalarımızın şimdiki güvendiği öğrencilerinden bir ekip kurduk kendimize. Hı hı. Dolayısıyla ekibin büyük bir kısmı yine İzmir bir çocuklardı. Hem onlar için nehir bir staj alanı oldu film. Hem filmin duygusu, samimiyeti bence e ekipten de geldi. Ç çünkü çok öyle çekildi. Çok herkesin bir ucundan omuz verdiği bir film olarak çekildi. Dolayısıyla avantajını daha çok yaşadım diyebilirim. Beşim çekerken. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Akçay. Emeğinize sağlık tekrar. Köksüz. Ben çok teşekkür ederim. Bence senenin en iyi filmlerinden birim. Bu haftanın da kaçırılmaması gereken filmi. Biz tekrar tekrar söylüyoruz. Özellikle bu tarz bağımsız Türk filmleri için vizyona girdiği hafta izlemek gerekiyor sinemada. Bu evet, hafta Evet. Çok, da... çok acıklı bir şey var. Eklemek istiyorum bu arada. İzmide bizim salonumuz yok. Film izmide gösterilmiyor. Evet. Başka sinemada gösteriliyor. Evet. E, 12 salonda gösteriliyor. E, böyle İzmir'de de bir küçük kendimiz gösterim yapmayı planlıyoruz. Buradan da İzmirli dinleyicilerimize hemen çağrı yapalım. Çünkü bizi İzmir'de de dinlediklerini biliyoruz. İnternet üzerinden yayınımızdan. Sinema salonlarınıza gidiniz ve köksüzü ısrarla talep ediniz. <gülüyor> Kök, köksüz bir İzmir filmi İzmir'de izlenmesi gereken bir film mutlaka. <gülüyor> Evet teşekkür ederim Biz Ve çok teşekkür olduğunuzu. ediyoruz Deniz Akçay Tekrar çok teşekkürler Filme başarılar diliyoruz Çok sağ olun iyi yayınlar hoşçakalın Evet şimdi bir müzik arası Vereceğiz ee, Köksüz e, Senenin en iyi filmlerinden Biri bence gerçekten Deniz Akçay'ın filmi Kendisinin yazıp yönettiği bir film Geçen sene İstanbul Film Festivali'nde ilk kez izleyicilerle buluştu Ee, çok e, iyi bir hikayesi olan Çok iyi kurgulanmış 81 dakikalık bir film Çok güzel akıyor Kurgusu ritmi çok yerinde ee, Ben zaten 2013 senesinin e, Sinemasını nasıl değerlendirirseniz Diye sorarsanız Aklımda kalan en temel şeylerden biri e, Çok iyi kadın Yönetmenlerin elinden çıkan Filmlerle dolu bir seneydi. 2013 senesi Köksüz de onlardan biri ve bu hafta vizyonda başka sinema kapsamında gösterime giriyor. yönetmen Deniz Akçay'ın da belirttiği gibi maalesef İzmir'de yok bu hafta sonu için ama başka sinemanın olduğu her yerde izlenebilir bugünden itibaren. Evet haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam edeceğim size. Onlardan bir diğeri e, ünlü yönetmen Wong Kar Wai'nin son filmi. Ünlü Hong Konglu yönetmenin son filmi Büyük Usta The Master. Şimdi ondan bir parçayla devam edeceğiz. Love Theme 2'yu dinleyeceğiz. E, Shigeru Ume Bayashi'nin bestesi. Ume Bayashi'den dinledik Love Theme 2'ydu Bu hafta yeni vizyona giren filmlerden The Master Büyük Usta Filminin müziklerinden dinledik 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programındayız Ve haftanın yeni filmlerini tanıtmaya Devam ediyoruz Von Kar Günümüz Sinemasının ...en beğenilen uluslararası alanda... ...en sevilen otörlerinden birim... ...kendisi gerçek bir görsel usta... ...olduğunu söyleyebiliriz... Ee, ...ve de... ...Büyük Usta filmi... E, ...Dünya premierini 2013 senesinde... E, Berlin film festivalinde yaptım... E, ...çok uzun süredir bu film üzerine çalıştığını... ...biliyoruz neredeyse 10 senelik bir proje... E, ...kurgusu da bir sene... E, ...sürmüş... E, ...bir sene kurgu masasında... ...Türkiye'de vizyona giren... versiyonu 130 dakika... İlk orijinal... E, ...kurgusunun 4 saat sürdüğü söyleniyor. Ki bazı... ...Won Carvay filmlerinde olduğu gibi... ...Çin'de, Amerika'da ve Avrupa'da... ...farklı versiyonları... E, ...vizyona girmiş. E, bunda da... E, ...birazcık içeriğinin de belirleyici olduğunu... ...söylememiz gerekiyor. Konusundan da bahsedeceğim birazdan size. Ama... E, ...baş rollerinde günümüz... Çin sinemasının iki yıldızı Tony Long ve Zhang Ziyi yer alıyorlar. Ee, Tony Long e, çok uzun süredir en önemli yıldızlarından biri Çin sinemasının ve burada da filmin başrolünde İp Man olarak görüyoruz. İp Man, e, Çin tarihinin e, önemli figürlerinden biri çok büyük bir kung fu ustası. Birazcık daha popüler kültürle ilişkilendirecek olursak kendisi Bruce Lee'nin ustası olarak da biliniyor. Ee, ama Ip Man üzerine bugüne kadar çekilmiş çok sayıda film var. Hem onun karakteri üzerine, hayatı üzerine, e, hem onun dövüş stili üzerine de yapılmış çok sayıda film var. Ee, büyük ustayı düşünecek olursak, e, bunu bir Ip Man filmi olarak görmemek lazım. Ee, ...film üzerindeki eleştirilere baktığımızda... ...klasik ipmen üzerine yapılan filmleri sevenler... ...onlara alışkın olanların... E, ...bu filmden biraz hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz. Çünkü burada daha ziyade karşımızda bir Ron Carvay filmi var. Onun da altını çizmemiz gerekiyor. Ron Carvay çok kendine özgü bir sineması ve sinema dili olan bir yönetmen. Önceki filmlerini bilen dinleyicilerimizin aşina olduğu... ...bir sinema dili, çok daha parçalı, lineer akmayan... E, ...geriye dönüşler, ileriye gidişler, parçalı bir anlatı yapısı... E, ...güden bir sinema anlayışı var Von Carvay'ın. E, atmosfer sineması, mood sineması yaratmayı seven e, bir yönetmen. Aynı zamanda görselliğin çok ön planda olduğu... ...senaryonun buna nazaran daha arkaya çekildiği bir anlayışı var... ...burada da çok fazla karakterin... ...bir arada olduğu... bir ...aslında epik bir hikaye var... ...bir kung fu filmi bir taraftan... ...bir kung fu filminin... ...konvansiyonlarını belli bir noktaya kadar... ...karşılıyor... ...aynı zamanda bir kahramanlık hikayesi... ...ama bir aşk var... ...aşk hikayesi de var bir taraftan... ...onun yanı sıra... ...ama bütün bunları... bir Wong Kar Wai filminden... ...bekleyeceğimiz şekilde... ...bozarak da bize getiriyor... ...yani türün bütün konvansiyonlarını e, özellikle tür severlerin e, isteyeceği biçimde sadık bir biçimde karşıladığında söyleyemeyiz. E, ben açıkçası eee uzak doğu dövüş sporunu E, filmlerine ya da daha ziyade bu tarz e, Çin'den gelen Wusha filmlerinden zevk alan biriyim. E, ama Wong Kar sinemasını daha çok de söylemem gerekiyor. Dolayısıyla benim için e, ideal bir kombinasyondu. E, ve büyük ustadan çok büyük zevk aldığımı e, belirtmem gerekiyor. E, Wong Kar sevenlerin E, Von Carvay'ın böyle bir konuyu, Von Carvay nasıl bir kunku filmi çeker konusunda e, merak edenlerin de ayrıca zevk alacaklarını düşünüyorum. Her halükarda görsel, anlatımsal açıdan e, çok kuvvetli bir film. E, Von Carvay'ı izlemek, onun sinemasını izlemek her zaman için çok zevkli. Evet şimdi bu filmden bir parça daha dinleyeceğiz. Stefano Lentini seslendiriyor. Stabat Mater. get 今天咱們就從這開始。聽可惜了這憂鬱的景致。工作技能課程。滿年我在達蘭野。同意呀。 Extabat Mater, The Master, Büyük Usta filminde, Von Carvay'ın son filminde kullanılan parçalardan biriydi. Büyük Usta da bu haftadan itibaren vizyonda. Bu hafta vizyona yeni giren dokuz film var. Çok kalabalık bir hafta vizyonda. Ee, onda altını çizelim. Ama öncelikli olarak bu hafta ön plana çıkan filmleri tanıtarak başlıyorum. Bunlardan bir diğeri ise yine başka sinema kapsamında bu hafta vizyona giren... Büyük Japon animasyon ustası Hayao Miyazaki'nin son filmi. Ve kendisine göre en son filmi, en azından e, şimdilik öyle diyelim e, film yapmayı bıraktığını ilan etti Miyazaki ve bu artık son filmim diyor. Rüzgar Yükseliyor, Kazetachinu e, bu hafta başka sinema ile vizyonda. E, Miyazaki'nin son filmi e, oldukça e, uzun Süren e, uzun süreli bir e, dönemi anlatıyor ama e, bir karakterin üzerine kurulu gerçek bir karakterin üzerine kurulu bir film ve yine bir kahramanlık hikayesi ama e, bu gözden kaçan arka planda kalan insanların kahramanlıklarını animasyon üzerinden çok görkemli biçimde anlatmayı beceren bir yönetmen Miyazaki bizim de çok sevdiğimiz sinefili olarak sevdiğimiz yönetmenlerden biri. Rüzgar yükseliyor da e, ikinci dünya savaşı e, döneminde e, Japonlar için e, çok önemli bir insan haline gelmiş Jiro'nun hikayesini anlatıyor. Jiro küçüklüğünden beri pilot olmak isteyen uçmak hayaliyle yanıp tutuşan e, biri ama e, miyop olduğu için... Uçamayacağını, asla pilot olamayacağını öğreniyor ve bunun üzerine kendini uçak tasarlamaya adıyor bir anlamda. Hayatını uçak tasarımcısı olarak sürdürmek istiyor. Bir havacılık şirketinde tasarımcı olarak çalışmaya başlıyor. Bir taraftan işte onun aşık olduğu Nako ile evlenmesini görüyoruz. Ama onun ne kadar yetenekli olduğu fark edilince Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı avcı uçaklarını tasarlaması istenecek. Ve e, Japonlar için çok önemli bir kahramana dönüşecek. Aynı zamanda e, Japonya'nın geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında geçirdiği travmaları da... E, Arka planında anlatan bir film Rüzgar Yükseliyor. E, Miyazaki'nin en son filmi bu hafta vizyonda başka sinema kapsamında gösteriliyor. E, Animasyon olarak e, orijinal sesinde altyazılı olarak e, gösterime giriyor. Onun da altını çizmem gerekiyor. Yani henüz e, okuma yazma bilmeyen... E, Küçük dinleyicilerimizin izleyebileceği bir film değil, dublajlı versiyonu yok. Onlar için başka bir filmimiz var bu hafta ama onu da birazdan tanıtacağım. Miyazaki bu film için müzik konusunda her zamanki ortağı Joe Hisaishi ile birlikte çalışmış. Yine onun imzası var müziklerde. Şimdi Hisaishi'nin bu film için yapmış olduğu bestelerden birine kulak veriyoruz. Journey. Joe Hissay Shibestes'in The Wind Rises filminde, Rüzgar Yükseliyor filminde kullanılan parçalardan biriydi. Miyazaki'nin son filmi bu hafta vizyonda başka sinemayla. 94.9 Açık Radyo'da sinefil devam ediyor ve bu hafta vizyonda 9 yeni film var dediğim gibi bunları tanıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta ön plana çıkan filmlerden bir diğeri ise... Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi Kemerlerinizi Bağlayın. O da bu hafta vizyona giriyor. Senaryosunu Ferzan Özpetek ve Cihanli Romoli birlikte yazmışlar. Başrollerinde Cassia Simutniak, Francesco Arca, Francesco Sikiana ve Filippo Cicciettiano yer alıyorlar. Kemerlerinizi bağlayınla Ferzan Özpetek... Yine em, klasik İtalyan sineması, e, ana akım İtalyan sineması içerisinde bir işle karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. E, bundan önce 2012 senesinde Şahane Misafir filmiyle karşımıza çıkmıştım en son. E, orada da e, Cem Yılmaz'ı da e, rol vermesiyle hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Onunla özellikle Türkiye'de tanıtımı yapılmıştı o filmin. Ama yine de e, gerek gişesiyle olsun e, gerek e, daha eleştirel beğeniyle ilk filmlerinin e, başarısını pek yakalayabildiğini söyleyemeyiz. E, Ferzen Özpetek'in yeni filmini henüz biz de izlemedik sinifil olarak e, bakalım e, biz de dinleyicilerimizle beraber izleyeceğiz. Konu olarak e, ise yine... E, Dram komedi arasında e, yerleştirdiği bir filmle karşımızda Öz Bezek. E, ana karakterlerinden Elena. E, i̇ki yıllık bir ilişkisi var Giorgio ile ama bu arada en yakın arkadaşının sevgilisine bir ilgi duymaya başlıyor. Aslında e, bütün karşılarındaki engellilere rağmen aralarında böyle bir yasak ilişki başlıyor. Ee, ...onların ilişkilerinin önünde pek çok engel var ee, bu durumdan. Bütün arkadaş çevreleri ciddi anlamda etkileniyor ama her şeye rağmen bu ikili bir araya geliyorlar. Ee, film e, geri dönüşlerle ve geriye gitmelerle zaten işleyen bir yapısı var, mantığı var. Aradan 13 yıl geçiyor. Ee, evleniyorlar iki çocuk sahibi oluyorlar ama Bir anlamda geçmişte olanlarla da Tekrar e, yüzleşmeleri gerekiyor ee, Bir takım defterler yeni baştan açılıyor Kemerlerinizi bağlayın filminde ee, Ferzan Hüsbetti son filmi de bu hafta vizyonda Bu hafta bir de aksiyon filmimiz var Amerika'dan Need for Speed Hız tutkusu ee, Bu da özellikle e, Aynı adlı Bilgisayar oyununu bilen dinleyicilerimize tanıdık gelecektir. EA Games'in çok popüler bir oyunuymuş bu Need for Speed. 2000'li yıllarda özellikle bir yarış oyunu, araba yarışı oyunu. Bunun sinemasaf uyarlaması bu hafta vizyona giren film. Biraz bu Fast and Furious tarzında hızlı ve öfkeli tarzında bir film olduğunu ve bunun başarısına... ...bağlı olarak belki devamının da gelmesinin beklenebileceğini söyleyebiliriz. Yönetmen koltuğunda Scott Vaughn'ı görüyoruz. Kendisi dublörlükten gelme bir yönetmen. Senaryoyu John Gatins ve e, George Gatins birlikte yazmışlar. Başrollerinde Aaron Paul, Scott Mascudi, Dominic Cooper, Imogen Puts, Raymond Rodriguez gibi isimler var. Aaron Paul başroldeki Aaron Paul'u da Breaking Bad dizisinden hatırlayabilir bazı dinleyicilerimiz. Ee, konu itibariyle Erwin Paul'un canlandırdığım baş kahraman Toby'm e, araba yarışçılığı yapıyor. Araba yarışçılığı yapmaktan e, zevk alan bir karakter ama işlemediği bir suçtan dolayı e, hapis yatıyor. E, özgürlüğüne kavuştuktan sonra ise aslında bir taraftan kendisinin hapse düşmesine sebep olanlardan intikam almak istiyor ama... Bir de e, bu süreçte bir arkadaşı öldürülüyor hem onun intikamını almak istiyor. Öte yandan da eski iş ortağı da onun intikam planını öğrenince e, onun başına bir ödül koyuyor. E, tahmin edeceğiniz gibi bol hızlı araba e, kullanma sahneleri ve yarış sahneleriyle dolu bir film Need for Speed hız tutkusu. O da bu hafta vizyonda. Bu hafta ayrıca üç Türk filmi daha var. Ee, bunlardan biri e, dram türünde, melodram türünde daha doğrusu e, Gişe'ye oynayan bir film ve bir yeniden yapım. Sadece Sen. Hakan Yonat'ın yönettiği bu filmde de başrollerde Belçin Bilgin ve İbrahim Çelikkol yer alıyorlar. Ee, onlara Kerem Can, Necmi Yapıcı, Levent Sülün, Erol Gedik ve Cezmi Baskin. Eşlik ediyorlar. Bu da 2011 senesinden bir Güney Kore yapımının yeniden e, Türkiye'de çekimi, ondan uyarlanmış bir film. Ojik e, Goy Deman. E, o da sadece sen ya da Only You ya da Always adlarıyla da Amerika'da gösterilen bir film. E, Güney Kore'de çok iyi iş yapmış bir film. O da melodram türünde. E, Ali ana karakter eskiden boksörlük yapıyormuş ama o arada e, kötü şeyler de yapmış gençliğinde, kötü insanlara bulaşmış. E, o e, görme e, yetisini yavaş yavaş kaybeden Hazal'la tanışıyor ve aralarında çok güzel bir beraberlik başlıyor. Birbirlerini çok seviyorlar ve birlikte yeni bir hayata başlamak, yeni bir sayfa açmak istiyorlar ama tabii geçmiş peşlerini bırakmıyor bir şekilde. Yani geçtiğimiz sene, 2012 senesinde yine bir başka Güney Kore filmi olan Evim Sensin'den ee, ee, Özcan Deniz'in uyarladığı film. Kişede çok iyi iş yapmıştım. Ee, belki de ondan sonra Güney sineması melodramlarının yeniden uyarlamalarının Türkiye'de iyi iş yapacağını düşünen yapımcuların ve yönetmenlerin yeni bir projesi olarak düşünebiliriz sadece seni. Ayrıca geçen sene de bir başka bu sefer Hint sinemasından uyarlama vardı. Yine bir Kör kızın başrolünde olduğu Uğur Yücel'in başrolünde olduğu film Beren Saatle birlikte. Dolayısıyla böyle bu Her ikisinin de karışımı burada hem kör var hem Güney Kore sinemasından uyarlama. Bakalım Gişe'de nasıl bir karşılığını bulacak sadece sen. İbrahim Çelikkoğlu da daha ziyade televizyon dizilerindeki performansıyla tanınan bir oyuncu. Ee, o da bu hafta vizyonda. Bu hafta bir de... Daha doğrusu iki tane de komedi filmi var Türk sinemasından. Bunlardan ilki Zaman makinesi 1973 Aram Gülüz yönetmiş senaryosu Kenan Ergen'e ait. Başrollerinde Gürgen Öz, Seda Bakan, Yasemin Ergen'e, Ersel Şibil ve Zihni Göktay yer alıyorlar. Ee, bu da Back to the Future geleceğe dönüşün Türk versiyonu diyebiliriz buna. Ee, böyle yeşil çam tarzında bir uyarlama gibi de düşünebiliriz. Ee, ölüm döşeğindeki babası e, oldukça varlıklı bir ailenin e, oğlunu canlandırıyor Gürgen Öz burada. Ama e, ölüm döşeğindeki babası kendisine o büyük servetinden bıraka bıraka eski Anadolu arabasını bıraktığını söylüyor sadece. Bunun üzerine çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayıyor ama o eski Anadolu'ya binince kendisini... Aslında o arabanın bir zaman makinesi olduğunu fark ediyor ve kendisi 1973 senesi Türkiye'sinde buluyor. Bugünden 1973 Türkiye'sine gidiyor. Hem 1973 Türkiye'sinde bulunmasından kaynaklanan Skeçvari... Bir komedi anlayışının hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz filmde. Ama tabii ki geleceğe dönüş filminin klasik e, mantığından da ayrılmayacak biçimde babasının çocuk versiyonuyla karşılaşıyor <gülüyor> filmde. E, Zaman makinesi 1973'te haftanın komedi filmlerinden bir diğeri. Ötekisi ise Dursun Çavuş. Ali Engin'in yazıp yönettiği bu filmde de başrollerde Turan Özdemir, Sinan Bengier, Perihan Savaş, Sedan Kızıltunç, Burçin Abdullah ve Oğuzhan Yıldız yer alıyorlar. Yine 1970'lerdeyiz. Bu da 1970'lerin Adıyaman'ında geçiyor. 1970'lerin Adıyaman'ında yaşayan postacı Dursun Çavuş'un hikayesi bu da. Dursun Çavuş'un oğlu belediye başkanı Reşat Ağa'nın kızına aşık olunca ortalık biraz karışıyor. E, Dursun Çavuş Ağa'yla ters düşüyor belediye başkanıyla. Bunun üzerine arkadaşlarının ve karısı de biraz destek vermesiyle e, onun yerine belediye başkanlığına aday olmaya karar veriyor. E, böylece tam da bizde yerel seçimler öncesinde yerel seçim konulu böyle bir 1970'lerden. ...bir komedi filmi geliyor... ...Adıyamanlılar... ...genel olarak Dursun Çavuş'u... ...destekler gözüküyorlar... ...sandıktan kendisi... ...büyük galip çıkacak beklenirken... ...bakalım öyle mi olacak... ...Dursun Çavuş... ...filmin yönetmeni Ali Engin... ...daha ziyade televizyon için yaptığı işlerle... ...bildiğimiz bir isim... ...bu kendisinin ilk uzun metrajlı filmi... Bu hafta dediğim gibi bir de küçük dinleyicilerimize uygun film var. Vizyona giren Mr. Peabody and Sherman by Peabody ve Meraklı Sherman zamanda yolculuk. Bir başka zamanda yolculuk filmi daha var sadece. Zaman makinesi 1973 değil. Bu da bir animasyon. Robert Minkoff yönetmiş. Senaryosu da Ted Kies, Ted Keyes'in Peabody's Improbable History adlı çizgi dizisinden Craig Wright e, uyarlamış. Ee, bu 1950'ler ve 60'lı yılların ünlü çizgi dizisinden uyarlanmış bir karakter. Ee, o dönemden kalma bir karakter Mr. Peabody ve Sherman e, ikilisi. Ee, bu ikilinin hoş tarafı Bay Peabody bir köpek ama çok üstün özelliklere sahip bir köpek. Kendisi Nobel ödülü var, olimpiyat madalyası var, dünyanın en zeki varlıklarından ee, iş adamı, kaşif, gurme... ...her şey... ...dahi bir köpek... ...elinden gelmeyen yok... ...ama o da bir çocuk sahibi olmak istiyor... ...ve bir insan çocuğu... ...evlat edinmek istiyor... Mahkeme de diyor ki... ...çocuklar... ...hayvan yavrusu... ...insanlar hayvan yavrusu... ...pardon... ...insanlar köpek yavrusu... ...evlat edinebildiklerine göre... ...neden sizin gibi bir... ...zeki köpek de bir insan yavrusu... ...evlat edinemesin... ...değil mi deyince... Bay Peabody ve Meraklı Sherman'ın küçük çekirdek ailesi kurulmuş oluyor. Bu ikisinin Wabak adında bir zaman makinesi. Bu da e, Bay Peabody'nin icadı. Bu zaman makinesiyle olan maceralarını e, izliyoruz bu filmde. Oldukça keyifli bir seyir olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Şimdi bu filmden bir parça dinleyeceğiz. Hep birlikte... E, Bay Peabody ve Meraklı Sherman aslında e, dediğim gibi geçen haftadan da e, çocuk filmimiz var ama bu hafta e, bence herkesin en çok beğeneceği filmlerden e, biri olacaktır. John Lennon'dan dinleyeceğiz. Darling Boy. Fear. The monster's gone He's on the run And your daddy's here Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful boy Beautiful, beautiful, beautiful Beautiful boy Before you go sleep, say a little prayer. Every day, in every way, it's getting better and better. Beautiful, beautiful, beautiful. Be patient Cause it's a long way to go A hard road to hold Yes, it's a long way to go But in the meantime Before you cross the street Take my hand Life is what happens to you while you're busy making other plans. and better Beautiful Boy, Darling Boy. Bu hafta vizyona giren Mr. Peabody and Sherman filminde kullanılan parçalardan biriydim. Böylece bir sinefilin sonuna daha geldik. E, bu hafta e, oldukça zor bir haftaydı. E, bütün Türkiye için. E, Berkin, Elvan'ın... E, Yasını tuttuk, tutmaya devam ediyoruz. Arada başka e, genç insanlarımızı da kaybettik. E, herkesin ailesine başsağlığı diliyoruz. Biz de buradan Sinefil olarak ve Sinefil'de e, Yavuz Atılgan'ın Aylak Adam e, kitabında... ...sinemadan çıkan insanla ilgili sözlerini hatırlatarak ben tamamlamak istiyorum. Sinemadan çıkan insan her zaman daha bir umut dolu oluyor... Daha çok film izlemeliyiz sinemada belki de hep birlikte demek istiyorum. İki hafta sonra İstanbul Film Festivali başlayacak 33.sü. Onunla ilgili e, önümüzdeki haftalarda daha detaylı konuşmaya devam edeceğiz programı sizlerle birlikte. Ancak bugün programımızı İstanbul Film Festivali'nde Türk Klasikleri Yeniden bölümünde bu yıl restore edilmiş haliyle gösterilecek olan Yavuz Turgul'un Muhsin Bey'inden bir parçayla tamamlamak istiyoruz. Müzeyyen Senar, Müzeyyen Senar, e, hepimiz için, hepimizle birlikte söylesin istiyoruz. Ağlamakla, inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Herkese iyi seyirler diliyoruz, iyi hafta sonları diliyoruz sinefilden. Hoşçakalın. <gülüyor> inna pekna öm